Muhterem Hocam yeğenin bir otelde çalışıyor. Bazen verilen öğle yemeğinin yetersiz geldiğini ve müşterilerden kalan hiç dokunulmamış yiyeceklerden yasak olduğu halde yediklerini söylüyor. Sonuçta yenilse de yenilmese de çöpe gittiğini söylüyor bu yiyeceklerin. Acaba haram bir fiil mi işlemiş oldu yoksa yemesinde bir beis var mıdır yok mudur demişler. O yemek müşteriye satılmış bedeli alınmış. Müşteri yemediği takdirde o yemeği isteyen yiyebilir. Çünkü terk edilmiştir. Sahibi bilerek İtik onu terk etmiştir. Yani. Yem yemeğin sahibi kim? Müşteri. Parasını vermiş mi? Vermiş. Yemedi, bilerek bıraktı, beğenmedi veya iştahı almadı, her neyse bıraktı. Kim yerse yesin. Bu mübahtır artık. İş yeri sahibi neden yasaklıyor onu da anlamış değilim. Herhalde diğer müşteriler görmesin. Bunlar kalan yiyecekleri kendileri yiyorlar falan kimene isteyen istediği gibi yer bunda bir sakınca yok